Nasr suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ve insanları kitleler halinde Allah'ın dinine girerken gördüğünde Tesbih et Rabbini ona ham dile ve ondan af dile çünkü o tevvaptır günahları affeder sınırsız bir şekilde.